Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman malik yevmiddin. La ilahe illallah ve ma yurid. Allahum salli ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. 12 Temmuz 2009 Pazar. İman serisi derslerimizin dördüncü dersi. Saat 23.02. Tevfik Allah'tan. Hatırlarsan en sonki derste ne dedik dedik ki altıncı esasla devam edeceğiz değil mi? Evet, evet Bismillah. O zaman diyoruz ki altıncı esas. Altıncı esas esas dedik başlık olarak veriyoruz. Altıncı esas, ehli sünnete en ehli sünnete iman noktasında mukalefet eden fırkalar arasında en meşhur iki fırka kim bunlar? Hariciler ve mürcieler. Tamam mı? Evet. Harici ve mürciye diye iki tane fırka var geçmişte çıkmış. Ki biz ilk, ilk derslerimizde anlattık. Dedik ki İslam'da yani kıbre ehli arasında ee, dini mevzuda ilk çıkan bidat imanla alakalı olan bidat. Ki bunlar hariciler. Bu bidatı ortaya çıkarmışlardır. Dedi. İşte bu iki fırkadan bir tanesi zaten hariciler. Bunlara ters tepki olarak mürciye çıkmıştır sonradan. Tamam mı? Cehmiye ile başlamıştır bu. Tamam mı? Devam etmiştir. O zaman diyoruz ki ehli sünnete e muhalefet eden iki tane meşhur fırka bunlardan bir tanesi harici ve bir tanesi mürci. Ama şimdi buraya dikkat et kardeş bak. Haricilerle mürciyelerin imanın müsemmasında ortak ittifak ettikleri bir yer var. İkisi de bak ittifak ediyorlar ama dikkat et. İkisi de ittifak ediyorlar ama dikkat et sonuçta birbirlerine tam taban tabana zıtlar. Evet. Şimdi onların aralarında bir tane kaide var. Birazdan söyleyeceğim. O kaidelerde hem fikirler müttefikler. Ama o kaydeyi imal ettirmede yani faaliyete sokarken o kaydeyi taban tabana zıt görüşler ortaya atmışlar. Yani düşün ki Ahmet, ikimizin ortak kabul ettiği bir kayde var. İkimiz o kaydeyi kullanıyoruz ve birbirimize %100 zıt düşüyoruz. Çok tuhaf değil mi? Evet. İşte bu bunların ilmi olarak meseleyi tahkik edememelerinden, cehaletinden kaynaklanıyor bunların. Bu harici ve mürciyelerin. Şimdi bunların ortak kabul ettikleri şey ne Ahmet? Diyorlar ki iman İman cüzdü ve iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. İman bir bütündür. Mürci'e ve hariciler diyorlar ki ortak görüşleri. Diyorlar ki iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. Şimdi o zaman ittifak ettikleri yer neresi Ahmet? İttifak ettikleri yer şurası. İmanın bir bütün olduğu ve cüzlere bölünmedi. Peki onlar bu kaideyi yani imanın bir bütün olup cüzlere bölünmeme kâidesini kullanırlarken Nasıl kullanmışlar da bunlar? Nasıl e, amele dökmüşler ki bunlar birbirine taban-tabana zıt iki görüş ortaya çıkıyor? Bak şöyle, hariciler diyor ya A, iman bir bütündür, cüzlere bölünmez. Bundan dolayı diyorlar ki adama ima, imanın bir kısmı giderse kendisinden bütünü gider, kafir olur. Şimdi mesela şimdi büyük günahlar imanı zedeliyor mu bize göre? Evrimsinde zedeliyor. Haricilere göre zedeliyor. Ama bize göre zedeliyor, kökten götürmüyor. Çünkü bize göre imanın cüzleri var. Hangi cüz ondan gitmişse ona göre karşı taraf değer kazanır ehl-i sünnetin e, katında. Ama haricilerde öyle değil. İmanı bizim gibi cüzlere bölmedikleri için diyorlar ki bir kısmı giderse büyük günah işleyerek, çünkü büyük günah zarar veriyor ya imanı, bir kısmı giderse hepsi gider diyorlar. Evet. Ha. O zaman onların kabul ettiği kaydeyi şimdi başa alıyorum ve son sonuca varıyorum onların indinde. Diyorlar ki iman bir bütündür cüzlere bölünmez, o yüzden bir kısmı herhangi bir günahla giderse bütünü gitmiş olur, kafir olur. Tamam mı? Şimdi aynı kaydı mürciye kullanıyor ama tam ters hüküm çıkarıyor. Diyorlar ki mürciye evet aynı hariciler gibi söylüyor. İman bir bütündür, düzlere bölünmez. O yüzden kişide imandan bir parça varsa imanın hepsi vardır, iman kamildir diyorlar. Görüyor musun Ahmet? Bak anladın mı? böyle ince noktayı? O yüzden mürciler diyor ki evet. Hariciler gibi söylüyorlar. İman bir bütündür. Cüzlere bölünmez. Bu cüzlerden herhangi bir tanesinin bulunması, bütün hepsinin bulunması, imanın hepsinin bulunması demektir. O yüzden herkesin imanı kamildir diyorlar. Ve bunların sözünün lazımı şuna çıkıyor. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam en kötü bir fasılın imanı dahi aynı. Bu hükme çıkıyor. Anladın mı? Peki. Peki. Haricilerle e, mürciye arasında bir kayda var dedik ya ortak ittifak ettikleri. Peki bunların aralarında bu, bu usulde muharebe ettikleri nokta yok mu? Var tabii. Bak şimdi hariciler diyor ki, amel şey iman e, kalb ile tasdik, dil ile ikrar azalarla ameldir diyor biliyor musun hariciler? Aynı sünnet gibi. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla ameldir diyor. Ama ehl Sünnet'e ayrıldıkların yer neresi? Ahmet bak şimdi. E, mür, hariciler imanda bir tarifi var tamam mı? Bu imanı öyle tarif ediyorlar ki bu tarifin yarısında ehli Sünnet'le hemfikirler fikirler ehl i Sünnet'e muvaffakat ediyorlar. Diğer yarısında ehl Sünnet'e muhalefet ediyorlar. Ters düşüyorlar. Şimdi önce bizim tarifi yapalım. Sonra haricilerin tarifini yapalım. Haricilerin tarifinin, ehli Sünnet'in tarifinde nerelerde muvaffakiyeti var? Nerelerde muhalefeti var?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 şeyini tam anlayamamış mesela bazı noktada vesaire ama genel olarak e, fırkalar hakkındaki en önemli kitaplardan bir tanesi e, İslam'da yazılmış kitaplardan bir tanesi hangisi de dersen makaleatül İslamiyi denir tamam mı? Şimdi Ebü Hâsin'in eşeri nasıl? 300 de var galiba bu kitabın abi değil mi? Bu kitabın Türkçe bu kitabı Türkçeye çevirdiler evet. Bunu tabi çeviren böyle e, dini yayınlardan çıkmadı yani böyle e, din adına kurulmuş bir yayınevi değil yani böyle her türlü kitap basan tersefe tarihi adı altında falan. Bunu. E, ta tavsiye edilir mi? Tavsiye edilmez şu anda. Millet daha kendi akidesini öğrenmesi lazım. Çok eksikler var insan, onları hiç anlayamazlar. A çok ağır bir kitap yani. Hmm. Şimdi almamak lazım. Ancak akideyi bileceksin, bazı fırkaların görüşü hakkında temel alacaksın ki onu ileride anlayabilirsin. Hmm. Zaten o dereceye gelmiş bir insan, Arapça öğrenmiş bir dünya kadar ilimde mesafe katırmış olacak ki onları öğrensin yani. Hmm.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 aralarında icma etmişlerdir ki amel imandan değildir. Ancak Ahmet çok önemli bir nokta var ve gözden kaçırılan bir nokta. Şimdi bak sana bir soru soracağım. Mesela karşındaki seni mesela bir mürcü olarak şey Haşa yani örnek babında. Seni mürcü olarak düşünsek Ahmet. Şimdi biz ikimiz aramızda e, bir dini münakaşa yapıyoruz imanla alakalı. Ben sana diyorum ki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 Kendinle evet. çeliştin. Evet. Ha? evet hocam. Şimdi ehli e e amel imandan cüzdür derken bak şimdi buraya ince yakala şimdi. Zahiri ameller mi diyor? Kalp amelleri mi diyor? Diyip, amel, diyor. amel diyor. Peki am amelin için hangisi girer? İkisi de giriyor. Ee, umum. Değil evet. mi? Mesela Allah evet. Kur'an'a öyledi. Onlardan korkmayın benden korkun. Eğer mümin iseniz. Bak şimdi imandan sayıyor korkuyu mesela değil mi? Demek bunların hepsi evet. imandan. Evet. Ne yapacağız Ahmet? Mürciye hani mürciyenin helak olduğu nokta oldu değil mi? Ama evet. olmadı aslında. Neden olmadı? Çünkü mürciyelerin evet. mürciye fırkası dedik ya e, e, 12 fırka. Evet, evet. Bunların büyük bir kısmı hani biz ilk, ilk derslerimizde de söyledik. Dedik ki Allah Kur'an'da ne diyor? Bir topluluğa e, kin duymanı size adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Şimdi biz evet. burada adaletsizlik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 ileride de üçe böleriz. Çünkü aradığında bir nokta var. Şimdi oralara girmeyelim. Şimdi mürciyelerden birinci tayife ne demiştir Ahmet? Mürciyelerden öyle tayfe çıkmıştır ki diyorlar ki bunlar iman sadece sözden ibarettir. Bak şimdi lafza bak. Küfre bak. Diyorlar ki iman sadece lafızdan ibarettir. Sözden ibarettir. İman kesinlikle imanın azalar ile amelle veya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 O yüzden Aynen. bunlarda mutakassız olmaya çalış, ezberle, bu isimleri ezberle, Muhammed İbni Kerramı Sistani kimdir, ezberle bunu, şey, ezberle, bu ilim, hepsi ilim, tamam mı, bunların görüşleri ney, mürciye kaç fırka, tamam mı, ana fırkaları kaç tane, görüşlerine ney, neyi kime delil getiriyorlar, hangi alim hangi kitabında e, bunun böyle olduğunu söylüyor, atıyorum mesela dedim ki, e, mürciye 12 fırka, bunu kim söylemiş, Ebu Hasan el Eşhari, Nerede? Makalat-ül Ne demiş? Mürci 12 fırka. Bunları böyle ezberlemeye çalış. Aklında tutmaya çalış. Tamam mı? Kesinlikle. Bu görüşleri meseleleri tahkik et. Çünkü karşı tarafı anlatırken de karşı tarafı utmayın edersin en azından. Yani şu manada mutmayın olsun. En azından ilmi olarak bir şeyler serdedersin. Anlatabiliyor muyum? Ve ilim talebesi için bu lazım. Tabii ki avam için bu lazım değil. Biz şu an ilim meclisindeyiz ve ilim talebelliği adı altında konuşuyoruz. Tamam mı? O yüzden bunları söylüyoruz. Yoksa e, her insanı bunu yap, e, demen hoş olmaz yani. Tamam mı? Yani abes olur yani. Hani sana kalkın fırkaların e, görüşlerini, ezberliğini, bu din bu fırkalarla hiçbir alakası yok. Din Kur'an sünnettir. Bu bize yeter. Hiç bunlar olsa da olmasa da biz Kur'an sünnetle amel ettirme cennete gireriz. O, orası öyle. Ama bazı insanların bunu yüklenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? E, daha fırkaların karşısında durabilmesi için. Anlatabiliyor muyum? Hani tabiri caizse bu farz-ı kifayi olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü maalesef maalesef ne zaman ki bu fırkalar çıktı, ehl Sünnetten bazıları bunlara karşı cephe almayı, bunlara karşı reddiye vermeyi üstlendi kendilerine. Tamam? Bundan dolayı. Evet. O zaman birinci taifeye ne dedi Ahmet? İman sadece lafından ibarettir. sadece laftan <gülüyor> ibarettir. Ve imanın azalar ile amelle veya kalple bir alakası yoktur diyorlar. Evet. Bunlar Kerramiye, Muhammed bin Kerram'ın sizistanı. Tamam? Bunların ikinci taifeleri var bu Mürciyelerin.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 Bazıları iblisinde Allah'ın alim sıfatını iptal ettiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Peki, hemen konu üzerinde sorayım dedim de. Yok, yok. Bunu şimdi sorma. Tamam. tamam mı? Bunu dersin tamam. sonunda sor. E, çünkü ne dedim? Sana Word dosyasını attığımı hatırlamıyor musun? Evet. Heh, word dosyasında bir şartım vardı, dersle alakalı. Hatırlıyor <gülüyor> musun? Kesinlikle ders harici soru sormayacağım. Tamam mı? He. Tamam hocam. Evet. Çünkü ben bunun TCV'nin sıkıntısını çok yaşadım. Girdiğin zaman ders ona dönüyor, tamam. bitiyor olay. Tamam mı? Zaten tabu tabu burada 50 dakika ayırıyoruz. Onu da sadece asıl mevzumuza vereceğiz. Tamam mı? O senin söylediğin önemliydi. Onu konuşacağız. Evet. Şimdi diyorlar ki iman tasdiktir ve bu yeterlidir diyorlar. Bunlara cevap verdik. Şimdi bu da, bu da üçüncü tayikası. Bir de dördüncü tayikaları var bunların Ahmet Asıl tayik <gülüyor> mürciyelerin. Bunlar da işte ehli sünnete en yakın olan bak şimdi ehli sünnete en yakın olan mürciye fırtasıdır bunlar da.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 ancak bu konuda bidat bir laf söylemiştir. Olabilir. Hani ehli sünnet, bir insan ehl sünnet olabilir ama bir mevzuda mevzu bidata düşebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diyoruz ki bu, Hamad bin Ebi Süleyman ilk bunu şey yapmıştır, Ebu Hanife de onun bu sözünü taklid etmiştir. Ebu evet. Hanife, Hamad bin Ebi Süleyman'ın sözünü taklit ederek bu görüşe varmıştır. Ne taklit? Yani benimsemiştir onun görüşünü. Evet. Hamad bin Ebi Süleyman'ın getirdiği deliller ona cazip gelmiştir. Ameli imandan çıkararak.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 Yoksa adam başlı başına ehl sünnet ama bir hata yapmış işte dolayı tamam mı? Evet. Bu, bu onu hiçbir zaman bidat ehli yapmaz ve kimse Hamad ibn-i Ebu bundan dolayı bidat ehli dememiştir. Aynı şekilde Ebu Hanife de öyle. Şimdi Ebu Hanife de e, bu görüştedir. He, e, i̇şte alimler bazı ilim ehli ihtilaf etmiştir. Ebu Hanife bu görüşten döndü mü, değil mi? dönmedi mi? Ama Allahu Alem, racih olan görüş Ebu Hanife'nin bu görüşünden dönmedi. Tamam mı?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 E, ameli imandan çıkarmışlardır. Mesela bunların en başında gelen e, İmam Tehavi. <gülüyor> tamam mı? İmam Tuhavi mesela. Yine İbni Ebil Ez mesela Guraba'nın bastığı. Bak ona. Der ki Ehl-i şey arasındaki ihtilaf lafzıydır. Halbuki lafzı değil. O gelecek. kulli <gülüyor> hal. Peki bunlara ne diyoruz biliyor musun Ahmet? Bak bu lafzı unutma. Bu evet. lafzı unutma. Ebil'ini unutsan, bundan öncekini unutsan kızmam ama bunu unutsan kızarım. Tamam mı? Bunu unutmayacaksın.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 Bunlar ehli sünnet alimleri, işte Hammad Nebi Süleyman, Ebu Hanife ve bunların ashabı, Kuf ehli vesaire, Kuf bir kısmı vesaire, aklına bu fukalar gelecek. Bunlar ehli i Sünnet'tir ama bu konuda bidatı düşmüşlerdir. Mürciye i mi aklına o gelecek. Bak evet. dikkat et hiç alimler onlara mürciye deyip kestirmemiştir. Çünkü mürciye kötü bir lakaptır değil mi? Evet. Mürciye dediğin zaman bu on iki fırkadan hepsi içine girebilir. Allah korusun şimdi biz bunları ebür daralete düşmüş mürciye fırkaları gibi aynı derecede mi sayacağız? değil Ayrıca. Mi? Ayrıca. Ha. Ayrıca. O zaman alimler bunlara mürciye dememişler, yanına bir izafe koymuşlar. Demişlerdir ki mürciyet-i fukaha yani fukahaların mürciyesi. Fakihlerin mürciyesi. Yani bunlar fakihtir, alimdir. Ehl-i sünnet alimidir ama bu konuda ihtilaf işte, bu konuda şey hata etmişlerdir. Anladınız mı? Yani düşün bir adam başlı başına isim sıfatlarda, imanda kaderde, şey, isim sıfatlarda, kaderde, e, tam mı? Böyle bütün bu eee dinin e, imanî mevzularda tam ehli sünnet e bir mevzu hata etmiş, bunu çıkarayım anlamın değil. şey bunu çıkar el işinlektan, buna birer hata değil. Tamam mı? Bu hiç evet. kimsenin yapacağım adaletli bir şey değildir. Tamam? hocam. Evet. Bunu da anladık inşallah. Evet. İşte o zaman e, diyoruz ki bu işte bu saydıklarımız bizim yani mücevher kasının en meşhurudur. Anladım. Evet. Tamam. Mı? Evet. Tamam. Şimdi bak çok önemli bir şey söylüyorum. Dikkat et. Evetim. Şimdi.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 Sadece lafızda farklılık var, yani lafzı farklılıklanıyorlar, sonuç olarak, mana olarak aynı diyorlar, tamam mı? Ama evet. diyoruz ki Allahu Alem, burada İbn-i ebil hata yapmıştır, buradaki e, ihtilaf, lafzı ihtilaf değildir, hakiki ihtilaftır. Bilakis e, mana olarak da fark vardır, ehl-i muhalefet vardır burada, lafzı bir ihtilaf yok, tamam mı? Çünkü delil, bunlara sorduğun zaman amel imandan cüz mü? yok diyorlar, e peki ehl-i göre amel imandan cüz değil mi?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 Evet. Mesela Elbani'nin ona tahkiki var tamam mı o kitaba? Tahkik etmiş Elbani. Tahkik ettiği dilt söylüyor bunu e, şeyin hakiki olduğuna dair. Yani, yani söylüyor diyor ki burada mürciyet-ül fukahalar ehl-i e bu konuda muhalefet etmişlerdir hakiki olarak da. Tamam mı? Evet. O yüzden bu aklınız bunu bazı kitaplarda görebilirsin. İbn-i Ebu'l İzzin dışında da bazı, bazı alimlerde görebilirsin bunu. Diyorlar ki aslında mürciyet-ül fukahayla ehl-i sünnet arasında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 böyle lafı söyleyen bir insan bu konuda çok cahildir demek. Yani böyle lafını söylemesinin sebebi cehaletinden kaynaklanıyor bunu. Sesim geliyor mu? Geliyorum, geliyor. Cehaletinden kaynaklanıyor. O yüzden bak, sana olsun, bana olsun, elbani olsun, başkasına olsun, önemli değil. Birisinin laf attığını görürsen, sen mürciyesin, yok Elbani mürciye, yok Binbaz mürciye vesaire. Bunları duyduğunuz zaman Ahmet,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 bu beş şeyi sayacağız ama ortada bundan önce şöyle bir şey var. Ahmet, bu tekfircilerinle bak bu tekfircilerle gerçek, yani selefiyim diyen bu tekfircilerle gerçek selefilerin alimleri ortak değil mi? Geçmiş alimleri ortak değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> alimler ortak. Yani e, ikim, hepimiz İbn-i kabul ediyoruz. Muhammed bin i, -i kabul ediyoruz. İşte Hasan-ı Basli'yi kabul ediyoruz. i̇bn Baktayı kabul ediyoruz. E, İmam El-Berbehari'yi kabul ediyoruz vesaire değil mi? İmam Malik, Dört Mesih hepsini kabul ediyoruz. Alimlerimiz ortak. Ha müteahhir alimlerimiz, sonradan alimlerimiz gelen günümüzde yaşayanlar ayrıdır. Onlara göre işte Bilmaz Hüseyin'in onların alimleri değildir. Bize göre de onların bazı alimleri bizim alimlerimiz değildir. O ayrı bir mevzu. Ama bu geçmişte hani selef dediğimiz alimler var. Onda hemfikiriz müttefikiz değil mi? He. İşte o yüzden sen şimdi bizim bu beş şeyi söylememiz e, bizim için önemlidir ama tekfirciğin için önemli olmayabilir. Der ki sana mesela. Ya bana ne o 5 tane şeyden e, o 5 taneden herhangi bir tanesinin sende bulunması beni ilgilendirmez. Ben sana yine mürciye ederim diyebilir. Böyle bir ihtimal olduğu için biz bu kapıyı onlara açık bırakmayacağız. Ne yapacağız halim? Ne yapacağız Ahmet? Bu 5 şeyi söylerken bir de bunu hangi halimler söylemiş selef halimlerinden? Evet. Tamam onların kapıları tamamıyla ne olacak? Aynen. Kapanacak. Çünkü geçenlerde benim e, sevdiğim bir arkadaşla yani seviyorum Allah için ama e, maalesef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 artar ve eksilir diyorsa bak şimdi iman artar ve eksilir diyorsa o mürciyelikten kurtulmuştur. Evet hocam. Evet. Şimdi bunlar sana mürciyelik ya sen tekfir etmiyorsun diye. Sen iman artar ve eksilir diyor musun Ahmet? Evet hocam. Sen işte o zaman bunlar davasında bahtlı oldu. Çünkü iman artar eksilir diyen mürciye olamaz. Evet. Delil ne? Delil ne? Bak şimdi. Bu mürciye böyle izlemiyor. Şey ne diyor biliyor musun? Şimdi yani o sana der ki bana ne ya ben bu kaydı almıyorum diyebilir. O ayrı bir mevzu. Şimdi akıllı bir tefsirci demez. Yani aklı başında birisi demez. Tefsirci veya başkası demez Çünkü onlar da biliyor ki mürciyeler kesinlikle iman artmaz ve eksilmez diyor. Sen artar ve eksilir diyorsan muhalefet ettin yani mürciaya. Anladın mı? Ha bunu akıllı bir şeye demez. Şey akıllı bir tefsirci demez, değil mesela lazım. Ama e, diyelim ki dedi de o olabilir. Şimdi bak. O zaman diyoruz ki birinci şey. Ses var mı? Var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 hatta e, bunu sadece bak şeyde değil yani İmam Be el Berbahari değil. Bunu Ahmed İbn Hanbel mesela eee hallerin sünnesinde tamam mı? Buna yakın lafı, buna buna benzer şeyler e, söylemiştir İmam Ahmed Tamam mı? Hallerin evet. sünnesinde. Hallerin evet. sünnesinde eee İmam ah Ahmet'ten buna benzer söz söz söz vardır tamam mı? Bu İmam Berbahari'nin dediği gibi. Çünkü bunun sebebi ne biliyor musun Ahmet? Mürciye ne diyor?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 İmanda istisna caizdir. Her kim derse ki, imanda istisna caizdir, bu kişi ir, mürciyelikten kurtulmuştur. Sen diyor musun İslam'da şey imanda istisna caiz? Evet diyorum diyorsun. Ben de diyorum. Elman diyor, bazı şeyin diyor vesaire, şakmopilli diyor vesaire. Ne diyorlar bunlar? Bunlar diyorlar ki, imanda istisna caizdir. O yüzden istisna, imanda istisna caizdir diyen bir insan gördüğünüz zaman bil ki o mürciye değildir aslan.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 Evet, evet. Çünkü mürcielerin usulü neymiş? İstisna yapmaman. Sen Bilmiyorum. ne zaman ki dedin ki İs İslam'da istisna caiz, yani ben inşallah müminim demem caiz. O zaman ne oldu? Mürciyelikten Bilmiyorum. kurtuldun. Ee, mürciyeye giden Neden? Çünkü mürciyeler ne diyorlar? İman kamildir. Niçin sen istisna yapacaksın diyorlar. Tamam mı? Evet. Tamam. evet. Üçüncüsü Ahmet ya, söylediğin zaman ki bunun bunu sadece üçüncü şık olarak söyleyeceğiz. Tafsirine pek girmeyeceğiz. Bu ileride gelecek. Çok önemli ama bu üçüncü şey. Bu evet. ileride tefsir mevzularıyla da alakalı. Bir, tamam mı? Evet. Şimdi üçüncü şey, bunu yaptığında, buna iktikad ettiğinde, buna inandığında senin mürciiyetten kurtaracak. Seni kimsenin mürciiyetle vazgeçemeyeceği üçüncü şey. Ahmet, mürciyeler azalar ile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 Bunu i̇bn Teymiye mesela kitabında Sarimul Mesrul adlı kitabında bunu zikretmiştir i̇bn Teymiye. Mürciyeler azalar ile amelin ameli yaparak bir insan kafir olmaz, küfre girmez diyorlar. Anlatabiliyor evet. musun? Evet. Azalar ile amel. Bak şimdi mesela ehl-i sünnette azalar ile amel işleyerek küfre girersin değil mi? Mesela bir insan. Diyelim ki Kur'an'ı yırttı. Evet. Bu insan küfre girer. Veya tuvaletin deliğini aldı attı. Değil mi? Bak bunların hepsi azalarla amel değil mi? Bunlarla kafir olursun. Veya tükkün peygamber Nebi Seselemi öldürdün. Bak bunların hepsi azalarıyla amel. değil Bir sürü örnek verebilirsin. Veya işte Resulullah Seselemi sövdün. Allah'a sövdün. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi ney? Azalarıyla amel değil mi? Ehli Sünnet'e göre bu azalarıyla amel kendi başına nedir? Küfürdür. Değil mi? Bunları yapan da kafir olur. Doğru mu? Hükmü beyan ediyorsun. Kişileri konuşmuyoruz. Ama mürciye göre bunlar küfür değildir. azalarla amel küfür değildir diyorlar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 kahfedir veya Kur'anı yırtan veya Peygamberi öldüren vesaire kahfedir diyorlar Kur'an'ın tuvaletin deliğini atan kahfedir diyorlar bak şimdi bunların hepsi ha, peki selefi ne diyor Sünni olan selefi yani biz ehli sünnet biz ne diyoruz biz de aynısını diyoruz diyoruz ki Allah'a sövmek şey Allah veya Ressüme sövmek Allah'a söven veya Ressüme söven nedir kahfedir evet, evet. ancak aralarında fark var ama işte bu fark çok ince bir fark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 Bunlar amel imandan düzlemeyen bu insanlar nasıl herhangi bir ameli yapana kafir desinler ki? Kendi usullerine düşecekler. Bundan dolayı diyorlar ki amelin bizzat kendisi küfür değildir. Evet. Afir biliyor muyum? Evet. Bizzat kendisi küfür değildir amelin. Sadece e, a, o amel Allah'a söylemek küfür değil ama e, küfre de, delalettir. Yani ne? Kalben onun şeyine alamettir. Kalben Allah'a e, e, Allah küfür etmeyi caiz görüyor vesaire. buna delalettir.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 Al mesela azalarla amel işleyerek kişi kafir olur. Almak mesela namazın terki ya. Anlatabiliyor muyum? Evet. Namazın, ama mürciyelere göre namazın terki kesinlikle küfür olmaz. Ancak sen namazın terkini helal görürsen küfür olur. Biliyoruz diyoruz ki bu batıl. Namazın terki bizzat, o terkin bizzat kendisi küfürdür yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sen tembellikten dolayı kılmazsan küfürdür. Ama mürciyelere göre yok. Tembellikten dolayı ee, sen kılmazsan, tamam mı? E, kafir kesinlikle olmazsın ancak helal kılarsan olursun. Yani namaz ne? kılmamak helaldir. Böyle görsen olursun. Anlatabiliyor musun? Peki dördüncü şey ne Ahmed seni söyleyeceğim, sen söylediğin zaman seni e, müjyelikten kurtaracaksın. Sen der, müjyene diyor, diyorlar ki kesinlikle günahlar imana zarar vermez. Peki sen zarar verir diyor musun Ahmet? Evet, evet, verir diyorsun evet. değil mi? Bazı günahlar var ki yaptığın zaman imanı eksiltir. Bazı günahlar vardır ki yaptığın zaman imanı kökten siler. Ama sonuç olarak ne olur? Zarar verir imana. Ya eksiltir ya kökten siler değil mi? Ama mürci ne evet. diyor? Günahlar imana zarar vermez. Tamam mı? Evet. Sen ne zamanki günahlar imana zarar verir dedim, seni mürciyelikten kurtardı. Al bugün Elvan'ın mürciye mürciye diye bağıranlar, çırtkanlık yapan insanlar, kendileri de atları gibi biliyorlar ki Elbani İman şey amel'in şey günahların imana zarar vereceğini söylüyor bu Elbani o zaman yücelikten kurtarıyor bunların dediği gibi değil yani atabiliyor evet, Ha. bunu bunu Ahmet e, şey e, yani buna im, bunu İmam Ahmet zikretmiştir biliyor musun bu dördüncü evet. şey. bunu İmam Ahmet zikretmiştir Üçüncüyü cü İbni teme zikretmiştir dedik bak hepsini alimlerimizi söylüyoruz tamam mı Bunların kapıları kapansın diye Adam sana mürciye diyecek, sen diyeceksin ki bak İmam Ahmet'e göre ben mürciye değilim, bak İbn-i Teymi'ye göre ben mürciye değilim, bak el İmamül ül Berbahari'ye göre ben mürciye değilim, bak Abdurrahman i̇bn Mehdi'ye göre vesaire ben mürciye değilim, tamam mı? Okay. He, sana göre mürciye kim teker seni böyle alimlerin karşısında, anladın mı? Beşinci şey, son dersi bitiriyorum ama kısa Bak şimdi. Söyleyeceğin zaman seni mürciyelikten kurtaran. Özellikle ben Elbani'yi çok çok zikretmek istiyorum. Çünkü en çok mürciye damgasını yiyen maalesef Elbani. Bu şimdi biz dört şey saydık ya Ahmet. Bu dört şeyi de Elbani ehl sünnet gibi kabul ediyor biliyor musun? Yani o zaman Elbani'yi böyle on, on mürciyeler gibi göremiyorsun. Tamam mı? Bunların söylediği gibi mürciye göremiyorsun Elbani. anladın mı? Şimdi bu beşinci şey söylediğinde yapacağım da seni kurtaracak, mürciyelikten kurtaracak önemli şeylerden bir tanesi de şudur Ahmet.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 Elüşmete mukayef. Bu beş vasıftan da e, beri Elbani. düşünsene ya evet. en baba, en kral kaydelerini söylüyorsun. Elbani, evet. Elbani de bu beşi de yok. Hı -hı. Anladın mı? O zaman nasıl Elbani müzice edeceksin? Hı -hı. E, mesela bir insan geldik şöyle derse mesela ota, yani şöyle der mesela Elbani müzicelikten ufak tefek noktalarda esinlenmiş. Ama teftişler böyle mi diyor? Evet. he Hayır hocam. O zaman bu teksizlerin Elbaniye karşı bu söyledikleri hepsi batıl. Tamam mı? Çünkü onlar adaletsiz yapıyor. Adam tam bir mürciye diyenler var. Yok işte adam tam bir mürciye diyenler var. O Allah'tan korkuyor. Atabiliyor muyum? Adaletsizlik yapmıyor. Tamam Hı. Bundan dolayı zaten bak. E, İbn-i Mubarek, biliyorsun İbnül i Mubarek büyük selef alimlerimizden biri. Bilmi? İbn-i Mubarek e, şeye soruyorlar, adamın birisi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 Kâle İbnul Waraq diyor ki, "Ana, el İmanu, Kâul ve amelun. Ben diyorum ki, yani sanki şunu demeye geliyorsun. Hanallah. Ben diyorum ki, İman, Söz ve Amelden ibarettir. Fekâife er alırca. O zaman nasıl ben mürciyeli benimsemiş oluyorum ki? Veya nasıl mürciye görüşünde oluyorum ki? Bak, görüyor musun? Karşı tarafın kendisine mürciye nispet etmesini nasıl def ediyor reddediyor demek ki selef alimlerin katında neymiş bir insan ameli imandan görüyorsa o müzelerikten kurtulmuş bak abla evini mübareğin katında nasıl bir adam ameli imandan görüyorsa seni kurtulmuş oluyor gördün mü hı hı. hemen adamın filini neyle şey adamın o sözünü neyle reddediyor Diyor ki ana akul al imanu kavil ve amel. ben diyorum ki iman kavil ve ameldir peki ifa irca o zaman nasıl ir, irca görüşünde olacağım nasıl ir, irca görüşünü benim oluyorum ki diyor hı. Yani evet. ne demiş oluyor? Yani ben iman söz ve ameldir dediğim zaman mürciyelere muhalefet ettim. Değil mi? Yapacağız. Çünkü mürciyeler ima, icma etmişlerdir ki ne? Amel imandan cüz değildir. Evet. Bu beş kaydı da güzelmiş. Tamam. Heh. İnşallah burada bırakalım. Tamam mı? Ee, zaten baya da geç oldu. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden dağılacağız. Rabim in muafekusun inşallah. Allah ma yasibesin, Ameet ma yasibesin. Allahu alek. Bismillahi llahu ala nabiina muhammedina alaihim as-salatuhu wa salihamu.